Polyanna Sevgili dinleyiciler Şimdi sizlere Polyanna adlı sürekli Oyunumuzun 13. ve son bölümünü sunuyoruz ...gelen giden herkesin... Pollyanna'nın mutluluk oyunundan söz etmesi... ...Mis Polly'yi şaşırtıyordu. Bir gün beni yanına çağırdı. Nelsi... ...bütün kasabada dillere destan olan... ...şu deli saçması oyun nedir anlatsana bana. Bu oyunla yeğenimin ne ilgisi var... Ne diye Milli Snow'dan Mrs. Benton'a kadar herkes bu oyunu oynadığına dair Poli anlaya haber gönderiyor? Çocuğun kendisine sormaya gayret ettim ama bir mana çıkaramadım. Zaten şimdi onu üzmek de istemem. Geçenlerde sana söylediği bir sözden bunu senin de bildiğini anladım. Şimdi bütün bu olup bitenlerin ne olduğunu söyler misin beni? Niye ağlıyorsun Nancy? Ah, Mrs. Harrington, geçen Haziran ayından beri yavrucak... Kasabayı bu oyunla sevindirdi. Şimdi de sırası gelmişken... ...onlar kızcağızı biraz olsun sevindirmeye çalışıyorlar işte. Bu insanın öyle içine dokunuyor ki. Niye sevindiriyorlar? <gülüyor> bu oyunu benimsediklerini ona anlatabilmek için. Oyunun esası bu zaten. Sadece sevinmek. Ah, sen de öbürleri gibi konuşuyorsun Neyse <gülüyor> Ne oyunuymuş bu söylesene canım. Mutluluk oyunu efendim. Bu oyunu Polyanna'ya babası öğretmiş. Mutluluk. Bir gün... ...oyuncak bir bebek beklerken misyoner sandıklarından bir çift koltuk değneği çıkmış. Koltuk değneği mi? Evet efendim, her çocuk gibi o da bunu görünce üzülüp ağlamış. O zaman babası her şeyde sevinilecek bir yan bulunabileceğini söyleyerek... ...koltuk değneklerine de sevinebilirsin demiş. Ne yani? Koltuk değneklerine de mi sevinecekmiş? Evet, babası bu koltuk değneklerine ihtiyacın olmadığı için Tanrı'ya şükredip sevinebilirsin demiş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> i̇şte o günden sonra bunu bir oyun edinmişler. Her şeyde sevinilecek bir şey bulma oyunu. Bunu sen de yapabilirsin demişti bana. O zaman koltuk değneklerini kullanmıyorum diye öyle sevinirsin ki bebeğin yok diye üzülmezsin artık. Bu oyuna mutluluk oyunu adını takmıştı Evet oh, İşte oyun bu efendim O günden beri hep oynuyordu Aman nasıl yani nasıl onun Her fırsatta herkesle oynardı işte Bunun ne kadar faydalı bir oyun olduğunu bilseniz şaşarsınız Miss Harrington Peki bana ne diye anlatmadı O kadar sorduğum halde oh. Ne diye bunu bir sır gibi sakladı oh, Affedersiniz efendim ah, Babasından bahsetmemesini söylemiştiniz ona ah. Oysa Babasının oyunuydu bu Bilmem anlatabiliyor muyum? Oy yarabbi yarabbi Ben ne yapmışım? Ne yapmışım ben? İlk kez size anlatmak istemişti bunu Beraber oynayacak birini arıyordu çünkü Ben de onun için oynamaya başladım Oynayacak birini bulsun diye Peki ya öbürleri? Yavrucak bu oyunu birçok kişiye anlatmıştı Onlar da birbirine anlatmışlar tabi Böyle şeyler bir kez başladı mı Çorap söküğü gibi gider efendim Anlıyorum Şimdi artık sakatlandığından beri sevinecek bir şey bulamıyorum diye ne kadar üzüldüğünü duyunca herkes de onu sevindirebilmek çabasına düştü. Gelip gelip onun kendilerini ne kadar sevindirmiş olduğunu söylüyorlar. Çünkü o herkes bu oyunu kendisiyle birlikte oynasın isterdi. O yeter Nelsi yeter. Şimdi artık Pollyanna'nın bu oyunu kiminle oynayacağını biliyorum. Tabii ki bu Miss Polly'den başkası değildi. Artık yavrucak öyle sevinçliydi ki... ...öyle ya... ...oyununu en çok istediği biriyle birlikte oynayabiliyor... ...elinden geldiğince mutlu olmaya çalışıyordu. Bir gün konağa umulmadık bir ziyaretçi geldi. Bu Mr. Pendleton'ın evlat edindiği... ...ve vaktiyle Miss Harrington'ın kapısından kovduğu... ...Jimmy Ben'di. Miss Polly'ye bunu haber verdiğim zaman... ...şaşkın şaşkın yüzüme bakıp... Sakın Polly ile görüşmek istiyor olmasın Benimle konuşmak istediğinden emin misin diye sormuştu Ama Jimmy Bean sadece Miss Polly ile görüşmek istiyordu İşte bu ziyaret beni pek meraklandırmıştı Bu yüzden o güne de hiç yapmadığım bir şey yaptım Misafir salonunun kapısından ikisinin konuştuklarını dinledim Bunun çok çirkin bir hareket olduğunu biliyordum ama Yine de dinlemekten kendimi alamıyordum Tuhaf değil mi? Cimi de söze başlarken, benim yaptığım şeyin aynını yaptığından bahsediyordu. Evet efendim, biliyorum yaptığım çok fena bir şeydir ama dayanamadım. Polyanna için kızgın ateş üzerinde bile yürür, hatta sizinle konuşabilirim. Bir daha yürüyebileceğini bilseniz siz de böyle yapardınız. Onun için geldim size. Şayet Doktor Çıltı'nın buraya gelmesini sadece gururunuz yüzünden önüyorsanız... Kimi, neler söylüyorsun sen kuzum? Şey, sizi kızdırmak istememmiş Herington. Harrington? E, onun tekrar yürüyebileceğini söylersem... ...belki beni dinlersiniz diye düşünmüştüm. Neden bahsediyorsun? Bir türlü anlayamıyorum. Ben de size bunu anlatmak istiyorum işte. Anlat öyleyse, ta başından başla. ...söylerken de hepsini unutmadan anlat. Peki efendim. Şey... ...bu sabah Dr. Chilton babamı... ...yani Pendleton'ı görmeye geldi. Evet. Kütüphanede konuştular. Bunu anladınız mı? Evet mi evet, evet. Pencere açıktı, ben de aşağıda yabani otlara ayıklıyordum. Konuşulanları duydum. Onları dinledin mi yoksa? Konuşulanlar benim hakkımda değil efendim. Hem bu kapı dinlemek sayılmaz ki. Sonra bütün bunlara kulak misafiri olduğuma çok sevindim. Miss Harrington söyleyince siz de çok sevineceksiniz eminim. Pollyanna tekrar yürüyebilecek. Ne demek istiyorsun? Evet efendim Pollyanna tekrar yürüyebilecekmiş. Doktor Chilton babama aynen böyle söylüyordu. Evet Pendleton, bu çocuğu görmek, muayene etmek istiyorum. Bunu muhakkak yapmalıyım. Peki, öyleyse niçin yapmıyorsunuz Chilton? Niye dostum, mi dostum? Sen de biliyorsun ki, 15 yıldan fazla bir zamandır... ...ben bu evin eşiğinden adımımı atmadım. Onu biliyorum ama, bunun nedenini bilmiyorum. Haklısın. Vaktiyle o evin hanımı... ...beni bir daha evine çağıracak olursa... ...bu hareketinin benden af dilemek olacağını... Hı. ...o zaman her şeyin eskiden olduğu gibi devam edeceğini... ...yani benimle evleneceğini söylemişti. Şimdi bütün bu sözler üzerine beni çağırır mı dersin? Çağırmıyor işte. Peki ama çağırılmadan da gidemez misin? Hayır dostum. Nasıl? Benim de gururum var. E, madem poliyan'ayı muayene etmeyi bu kadar istiyorsun... ...gururunu bir yana bırakıp aranızda geçenleri unutmalısın. Unutmak. He. Ben bu çeşit gururdan söz etmiyorum Pendleton. İşim bu yanına gelince yerlere diz çöker... ...baş aşağı yürüyerek de girerim oraya. Bilsem ki faydası olacak. Evet. Ben sana mesleki gururdan bahsediyorum anlıyor musun? Evet. Bu bir hastalık olayı. Ben de bir doktorum. Elimi kolumu sallayarak çağrılmayan yere... ...bakın ben doktorum geldim işte diyemem ya. Kavganızın sebebi neydi Chilton? Ne miydi? Hı. Aslına bakarsan birbirine seven insanların kavgası bir incir çekirdeğini doldurmaz. <Gülüyor> bu da öyle bir şeydi işte. Evet. Sonradan yıllar yılı sürüp giden üzüntülerin yanında kavganın sebebi kaç para eder? Boş ver şimdi buna. <Gülüyor> Bana sorarsan bu kavgayı unutmaya dünden razıyım. Anlıyorum. Ben de <Gülüyor> Ben bu çocuğu muhakkak görmeliyim. Bu bir hayat memat meselesidir. Belki onda dokuz ihtimalle Polian'la tekrar yürüyebilecektir. Ne? Yürüyebilecek mi? Yürüyebilecek ha? Chilton! Ne demek istiyorsun? Açıkça söyle Allah aşkına. Yatağının başından yüzlerce metre uzaktayken... ...duyduğum, anladığım şeylere göre söylüyorum bunu. Evet. Bir arkadaşımın tedavi ettiği vakaya çok benziyor. Yıllardır bu konuda ihtisas yapmıştır çocuk. Hı. Ben de onunla temasa geçmiş bu konuda hayli çalışmıştım. İşittiklerime göre ben bu kızı muhakkak görmeliyim Pendleton. Öyleyse hiç durma Chilton. Hemen doktor Varel'le görüşmelisin. Yazık ki bu olamaz. Warren çok efendice davrandı. İlk başta benimle birlikte konsultasyon yapmayı teklif etmiş ama... ...Miss Harrington ölesine ısrarla hayır demiş ki... ...Varen'ı da bir daha cesaret edip ağzını açamamış. Görüyorsunuz ya. Bu yüzden de elim kolum bütün bağlandı. Ah, Düşün bir kere onu görebilirsen bu polyanna için ne demektir? E, peki ama bir de göremezsen ne demek olacağını düşün. Ama teyzesi beni çağırmadan onu nasıl görebilirim söylesene. Eee... Kendisine seni çağırması için tembih etmek lazım değil mi? Nasıl? Bilmiyorum. Bilemezsin ya. Kimse de bilemez. O <gülüyor> o kadar gururlu ve bana o kadar kızgın ki imkanı yok çağırmaz. Yıllarca önce söylediklerinden sonra beni çağırışının ne demek olacağını bir düşün. Ama durum kendisine anlatılırsa. Evet ama... Tabii. Kim üstüne alacak bunu? Ha? de i̇şte bölenmiş Herington. O zaman, o zaman oracıkta kendi kendime vallahi de billahi de ben yapacağım bu işi. Ölüm yok ya ucunda dedim ve hemencecik size geldim işte. Ne olur söyleyin efendim doktoru çağıracaksınız değil mi? Şunun söz konusu olan Pollyanna'nın hayatıdır. Evet Cemil. Onun Pollyanna'yı görmesine izin vereceğim. Şimdi koş eve git Cemil, çabuk. Beni görmeye geldiğin için sana çok, çok teşekkür ederim. Ee, Jimmy, her zaman gel olmaz mı? Doktor var şimdi yukarıda. Hemen onunla konuşmalıyım. Evet. Ben de Jimmy gibi kötü bir şey yapmış, kapıyı dinlemiştim ama... ...öğrendiklerim beni hem hayrete hem de sonsuz bir sevince boğmuştu. Deli gibi merdivenleri çıkıp Polyanna'nın odasına girdim. Ama kendisine hiçbir şey söyleyemedim. Bana yıllar gibi uzun gelen bir süre sonra merdivenlerde ayak sesleri duyuldu. Polyanna yattığı yerden tavanda sıçrayan, oynayan güneş ışınlarını seyrederken... ...kapı açıldı, Miss Polly odaya girdiği vakit arkasında uzun boylu, geniş omuzlu bir adam vardı. Bu doktor çıltındı <gülüyor> Doktor çıltın Doktor çıltın Sizi gördüm öyle sevindim Öyle sevindim ki Ben de öyle yavrucu <gülüyor> Geçmiş olsun Ama ama Politeyzem istemiyorsa Üzülme yavrum Her <gülüyor> şey yolunda bu sabah Doktor ile birlikte seni muayene etmesi için Doktor Çilton'a gelmesini ben istedim. Demek siz çağırdırız Orifayı evet, teyze. Canım teyzeciğim benim. Evet ben çağıralım. <gülüyor> ee, şey... Pollyanna. Şimdiye dek yaptığın işlerin en sevinilecek olanını bugün yaptım. Pollyanna. Yavrum. Sana... Herkes önce sana... Sana bir şey söyleyeceğim. Bir gün Doktor Çilton senin... Enişten olacak e, e, Enişten mi? Evet Bunu yapan da sensin Biz eskiden Yani bir zamanlar Onunla nişanlıydık Polyan'la ah, Yavrucuğum Şimdi öyle mutluyum ki Poli teyzeciğim Yoksa Doktor Çinzan'ın Bunca yıl istediği beklediği kadın kalbi Kadın varlığı siz mi ediniz? Evet evet biliyorum sizdiniz. Onun için doktor çıldım bugün yaptığım işlerin en sevinilecek olumlu yapmış olacağımı söyledi. Ama <gülüyor> Polin artık o kadar sevinçliyim ki. Bacaklarım bile beni üzmüyor. Be yavrum, <gülüyor> bir gün bacaklarım... Polianna pol ee, gelecek hafta bir yolculuğa çıkacaksın. <gülüyor> Rahat bir yolculuktan sonra senin gibiler için yaptırılmış bir özel hastaneye gideceksin. Oradaki doktor benim en yakın dostumdur. Senin için elinden geleni yapacak. Seni tamamen iyileştireceğine kuvvetle inanıyorum bir yavrum. Uzun bir süre sonra Nihayet beklediğimiz mektup geldi Sevgili çocuk artık Tam bir mutluluğa kavuşmuştu Mektubunu hep birlikte Gözyaşları içinde okuduk Sevgili teyzeciğim ve enişteciğim Artık ben de yürüyorum Yürüyebiliyorum Bugün ta yatağımdan pencereye kadar gittim Tam altı adım. Tanrım, insanın tekrar bacaklarının üstünde durabilmesi ne güzelmiş. Bütün doktorlar etrafında duruyor, bütün hemşirelerse ağlıyorlardı. Bana gelince şarkılar söylemek, haykırmak istiyordum. Düşünün bir kere, yürüyebiliyordum, yürüyebiliyordum. Artık burada on ayda kalacak olsam umurumda değil. ...sonra düğününüzü de kaçırmış sayılma. O sevgili varlıklarım... ...gelip de nikahınızı benim başucumda kütürmek... ...tam sizlerden beklenilen bir hareketti. Artık bacaklarımı bir zaman için kaybettiğime bile seviniyorum. Çünkü kaybedinceye kadar... ...insan bacaklarının ne kadar değerli bir organ olduğunu... ...iyice anlayamıyorum. Yarın tam sekiz adım yürüyeceğim. Herkese kucak kucak sevgiler... Öpücükle. Sevgili dinleyiciler, Elanır Portr'ın yazdığı Emel İnci tarafından radyoya uygulanan Poryan'la atlı sürekli oyunumuz burada sona erdi. Reji, Yalın Tolga. Efekt, Yalçın Tulsavu. Oyunda devlet tiyatrosu sanatçıları rol aldılar.